Varşova İklim Zirvesi'nden Varşova, Varşova iklim Zirvesi'nden flash, flash Flash Haber Bunu saat iki buçuktan itibaren de vermeye çalıştık Ümit Şahin Varşova'dan bildirdi Ve e, Sivil toplum Delegeleri kendi haline bıraktı Varşova'da kirletenler konuşuyor. Biz çıkıp gidiyoruz dediler. Bu dünya tarihinde yani iklim zirveleri tarihinde ilk defa olan bir şey. Ben Deniz Ömer Madra Açık Radyo'da yakından takip etmeye çalışıyoruz. Dünyanın en büyük Birleşmiş Milletler çerçevesinde yapılan en büyük iklim e, konferansında e, beklenen aslında günlerden beri e, e, yani konferansın bitmesine iki gün kala günlerden beri konuştuğumuz ve beklediğimiz şey bir Oldu ve bu bir daha başlangıç mücadeleye devam. Belki de aslında e, gezegenin bundan 6-7 ah, ay kadar önce çok Türkiye'den çok çeşitli farklı çıkarları temsil eden sivil toplum kuruluşlarının da içinde olduğu önemli yazarlar ve çizerlerin de olduğu gezegen elden gidiyor. Buna razı gelemeyiz başlıklı bir şeyimiz de Change Org üzerinden de düşün yapmış ve yaklaşık 9000'in üzerinde imza toplanmıştı. Ona benzer bir şey oldu ve dünya tarihinde de ilk defa oluyor Birleşmiş Milletler iklim zirvesi toplantısını topluca terk ediyorlar. Bugün Türkiye saatiyle buranın saatiyle 14.30'da giriş katında bir araya geldiler sivil toplum örgütü temsilcileri bir basın açıklaması yaptılar. Sabırla izledik. Hükümet temsilcileri konuşmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bu nedenle zirveyi terk ederek ülke, ülkemize dönmeye karar verdik. Gelecek yılki zirveye kadar da insanları mobilize etmeye, seferber etmeye çalışacağız dediler. Son derece renkli görüntüler vardı ve üstelik de bu sefer Ümit Çayin'le daha önce de konuştuğumuz gibi... ...kartlarının alınması yani kendilerini attırmak, dışarı attırmak değil... ...kartlarının derden da gitmesi değil... ...cezalandırma gibi bir yöntem izliyor... ...çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik... ...şeyi... ...güçleri... ...bu sefer kendileri terk ettiler... ...ve geleceğiz diye döneceğiz... ...terminator gibi... ...we will be back... ...dediler... ...ve yani... uluslararası iklim politikalarını kendi halinde bırakmak... ...filan anlamına da gelmediğini... ...gelecek sene çok daha güçlü olarak... ...geri döneceklerini de vurguladılar... Ortak basın açıklamasından da birkaç şey söyleyelim. Yeter artık diyorlar Filipinler'deki Hayyan Tayfun'undan ve dünyanın her yerinde iklim değişikliğinden zarar gören bütün insanlarla dayanışma içinde olduğumuzu söylemiştik. Bu dayanışma bizi COP19 zirvesi hakkında gerçekleri söylemeye mecbur bırakıyor diyorlar. Ve ger gerçekte sürdürülebilir bir geleceğe geçiş yolunda önemli bir adım olması gerekiyordu. Varşova İklim Zirvesi sonuçta hiçbir şeyin çıkmayacağı bir yola e, girmiştir diyorlar. Ve e, basın açıklamasında konuşan Greenpeace International Direktörü Kumina Yududa dünya hükümetlerinin iklim mücadelesine ihanet içinde olduklarını ve bu duruma seyirci kalmayacaklarını belirtmiş. Zaten e, dünyanın katili olan şirketler de açıklandı biliyorsunuz ve Kuminaydu dün yaptığı bir konuşmada da asıl haydutların kendi Greenpeace'e haydutluk suçlaması yapılıyordu huliganlık. Asıl huliganların haydutlarında bu dünyayı kirletmekte hiçbir beis görmeyen yakıp yıkmakta şirket CEO'ları ve yöneticileri olduğunu söylemişti. Bu terk edenlerin arasında çok sayıda 300'den fazla 300 en az 300 kişinin terk ettiğini söylemişti Ümit Şahin. Fakat grup olarak baktığımız zaman kuruluş olarak da Greenpeace gibi çevre konusunda odaklanmış kuruluşların yanı sıra WWF International gibi doğal doğa halklarını koruma kuruluşu gibi ya da Friends of the Earth dünyanın dostları gibi Avrupa seksiyonu gibi onun onun dışında da Oxfam gibi son derece büyük afetlerde yardım ve rolü oynayan bir kuruluşun bulunduğunu ve o hepsinden daha önemlisi de e, belki de şimdiye kadar pek görülmemiş bir şey de International Trade Union Confederation yani Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun da bu işin içinde işçi sınıfının emekçileri temsilen ve özellikle de vurgulandığı gibi Zaten e, bu fosil yakıt ekonomisiyle e, işmiş de dünyada kimse bulamayacak, işçi de olmayacak dediler. Dolayısıyla e, çok önemli bir e, şey gerçekleşti. Siz konuşun, biz çıkıp gidiyoruz dediler. You talk, we walk dediler. Oldukça önemli bir gelişme. Bunun çok yankıları olacak. Yankılarının nasıl olduğunda yarın hem açık gazete içinde hem de açık gazete içinde yer alan Varşova İklim Zirvesi'nden haberlerle Gökşen Şahin'le belki Ümit Şahin'le tekrar konuşma fırsatı bulacağız. Dünya yeni bir noktada bulunuyor diyebiliriz. hoşça kalın